Aslında böyle hep ıskaladığımız ama evet. vaki olan bir mesele. Herkes Doğru. maalesef işin kolayına kaçıp Latince Doğru. yazılıştan okuyor. Uygun mudur? Doğru. Şimdi tabii bazı insanlar için bir zaruret olabilir ve geçici bir süre için. Şöyle düşünün. Hiç Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen, Fatiha suresini de bilmeyen bir insan düşünün. Arapçasından da okuyup ezberleyemiyor. Nitekim biz ilkokuldayken din kültürü ve ahlak bilgisi dersi vardı. Ve onun içerisinde sureler vardı. Ayet-el Kürsi, Fatih'e, diğer sureler. Latince yazılıyordu. Bizi ilkokuldayken onlardan öğrendik. Yani herkesin doğrudan bir hocadan gidip özellikle eskiden okuma, öğrenme imkanları olmuyordu veya böyle bir zahmet olmuyordu. Veya kendisine delalet edecek, irşar edecek, yol gösterecek, bir hoca efendiyle bir araya getirecek kimseleri yoktu. Bu tür insanlar için belki bir zaruret olarak, geçici bir süreliğine, Latin alfabesiyle de yazılmış olsa yazılan kitapların faydası inkar edilemez. Ama bunu zaruret miktarı olarak görmek lazım. Yani bir insan biraz zahmet ederse, iki hafta içerisinde Kur'an-ı Kerim Öğrenmesi mümkündür, öğrenebilir. Bir ay içerisinde rahat rahat okuyabilir ezberleyecek kadar. Dolayısıyla elbette hanımefendinin ifade ettiği gibi kolaya kaçmadan Rabbimizin kitabını indirdiği gibi okumaya gayret etmek lazım. Nitekim Latin alfabesiyle yazıldığı takdirde e, Arap alfabesinde olan mesela ha harfi e, Latincede yok. Dolayısıyla halakayı halaka diye okuyacak. Hatta mana bile değişecektir. Evet. Çok mahzurları var bunun. Şunu ifade edelim yani, zaruret miktarı kadar olabilir, insanlar istifade edebilir ama bunun ötesine geçmemek lazım. Ve yine yazılan, basılan bütün Yasin ve diğer surelerin, yani piyasada bir iki tane olsa yeterli bu. Her kitabı yayınlarken Arapçası ile birlikte Latince'yi yayınlamanın da, da gereği kolaylaş, yok. yani işin kolayına kaçmamıza kapı aralıyor. Aralıyor, tabii burada... Keşke şöyle bir imkanımız olsa da biz bunları sadece sınırlı sayıda piyasada tutabilsek ama böyle bir imkanımız yok. İşin ticari tarafı var ve maalesef bu piyasada satılan Yasin, Güllü Yasin, 4444 defa işte şu duayı bu, bu duayı okuyacaksın. Genelde bu tür kitapların içerisinde var. Bunların çok büyük zararları da var doğrusu. Ama yasaklama imkanımız olmadığı için müdahale imkanımız bunlar piyasada çoğalmaya devam ediyor. Bizim Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz şu olsun. Rabbimizin kitabına iki hafta, bir ay hatta bir ömrü bile vermek değer Allah'ın kitabına. Şöyle biraz zahmet edelim. Allah'a hamdolsun internet var. Bir tıkla karşınıza bir hoca efendi çıkıyor. Ve hoca efendi de gerçekten işinde mahir bir hoca efendi oluyor. Televizyonlarda Kur'an-ı Kerim öğreten programlar var. Biraz gayret edelim ve öğrenmeye çalışalım. Allah'ın izniyle kolayca öğreneceğiz inşallah. İnşallah hocam.